lan hissi duydu şurada oturmak bu etrafı muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminanla oturmak panjurlardan birini hafifçe oynatmak öyle ki bir uyuşukluk getiren loşla halel gelmesin odanın müpem manzarasıyla bahçenin güneşli parıltısı arasında işte şuracıkta pencerenin şu asüde kenarında okumak okumak. Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu. Sanki onu kitaplarıyla rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk. Edip olacaksın, ihtihar edeceksin değil mi? Ne uzak. Annesinin hazin sedası henüz kulaklarımdaydı. Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek şahadetnamesi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak, evin ekmeğini aramak için kim bilir nelere gitmek lazım gelecek. Bir icare validesi Ya İkbal? Ahmet Cemil'in bu hatırayla birden kalbi sızlayarak vuruldu. Bak, lamea ne kadar şetaretle dolu, gülmek için yaratılmış bir çocuk. İkbal'in dün akşamki hazin nazarı, ah o çocuğun gülmemeye mahkum gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri. Ayak kalktı, sabırsızca bütün varlığına sirayet eden bu zülmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı, panjurları itti. Güneşin coşkun ziyasıyla beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti. Oh! Vay, bu ne harika! Nereden aklına geldi? Döndü, Hüseyin Azmi'ye elini uzattı. Sana ihtiyacım var. Bilsen Bugün niçin geldim? Beni ciddi dinleyecek misin? Oho, ne oluyoruz? Neyin var? Otur bakalım. Oturdular, o vakit başka mukaddimeye lüzum görmeyerek, her türlü tahakküktan azade lisanını efkarının perişanlığına bırakarak babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti çaresizliğini muhinsizliğini annesini kardeşini bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini dün geceki o kısa muhadereyi bütün ciğerlerini yakan ızdırapları şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü o yalnız dinliyordu O da onun kadardı. Derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında, küçük başı, naif çehresinde parlayan gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince, donukça dudaklarıyla, güzel ve zeki olduğu için sevimli bir gençti. Büyük bir alakayla dinliyordu. Onun susarak, dikkatle dinleyişi, Ahmet Cemil'in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Biraz evvel Hüseyin Nazmi'ye müracaattan korkan bu genç, şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemişti. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca, yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek, hastayı hasta sıfatıyla muhatap ederek, ''Ne yapacaksın?'' dedi, ''Evet, ne yapacağım? Yapacağın şeyi pek sade buluyorum. E bila bütün çocukluklara, bütün şair düşüncelerine, siz şimdilik biraz durunuz demek, hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek. Madem ki yaşamak için çalışmak lazım geliyor, çalışmak lazım. Bana böyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir. Hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel bu kuf hasıl ettiğindir. Yalnız bundan ibarettir. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi. Fakat tam yaranın neştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaçtı. Çalışmak, evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Niçin çalışmasın? Ama tali onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş. Bundan ne çıkar? Platis, ben hayatımı kendim kazandım. Ben yine kendi işimle yaşıyorum diyebilmek. Ah o vicdan itminanı. O acaba acıkmadan yiyenler gibi, çalışmadan yaşayanlar da var mıdır? Birden azim bir teselliye duydu. Elbette çalışacağım dedi. Hem niçin emellerine bitmiş nazarıyla bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından men edecek bir sebep görmüyorum. Mektepte yalnız bil senen daha var. Onun için mektebi bırakmak bir deliliktir. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her şey yapabilir. Sanki niçin mütercimlik etmeyesin? Hatta hocalık? Hocalık mı? Çıldırdın mı? Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi. E kim bilir dedi. Mütercimlik Ahmet Cemil'in fikrine daha mülayim gelmişti kitapçıların 16 sayfalık hikaye tercümesine 2 mecidiye kadar para verdiklerini işitmişti. 16 sayfa 2 mecidiye. 2 mecidiye. Bu parayı kazanabilmek ümidi onu adeta mesmut etti. Acaba 16 sayfayı kaç günde tercüme edebilirim? Kaç gecede demek istersin? Bilmem belki alışuncaya kadar 3 gecede. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. Kütüphaneler karıştırıldı, uzun uzun mübahiseler cereyan etti. Fikirler hep yüksekten uçuyordu en büyük eserlerden ayrılamıyorlardı. Hüseyin Azmi Lamartine'den, Rafael, Ahmet Cemil Muze'den bir asır çocuğunun sergözestliği için ısrar ediyorlardı. Nihayet biraz okumaya karar verdiler. Her ikisinin ötesinden birisinden karıştırmaya başladılar. Okudukça kitapların için aldıklarını unutuyorlardı. Hele Ahmet Cemil artık Lamartine'ın, Muze'nin 16 sahifesin iki mecidiye'ye satarak yaşamaya çalışmak lazım geleceğini artık aklına getirmiyordu. Sanki o mühim bahis demin teati yol난 4 la kırdığıyla halledilmiş, bitmiş, gitmişti. Bu iki nefis eserden birinin, belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil duramadı. Şimdi tercüme işi artık bir maişet bedeli olmak acılığını kaybederek senelerden beri tek emeli olan muharrirlik mesleğine tatlı bir mukaddime hükmünü almıştı. Bunun hülyası, lezzeti Hüseyin Nazmi'nin ısrarlarına mağlup olmayarak onu eve kadar sevk etti. Validesine ikbare gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parlayan kitapların arasında saklıymışçasına mutmain bir nazarla bakarak "Ben biraz çalışacağım." dedi, hemen odasına çıktı. Her karar verdiğini hemen icra etmek isteyenlerdendi. Hatta tamamen soyunmaya vakit bulamadı, fesini, ceketini fırlatmakla kanaat etti. Odasının bir kenarında cilası uçmuş eski ceviz yazanesinin önüne oturdu. Evvela Rafael'i açtı. Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı. Aslına tamamen mutabık kalarak, cümleleri aynı terkip silsilesiyle, aynı rağıtalarla tercüme etmek lazım geleceğinde musurdı. İlk cümleyi okudu, henüz tercüme ile ihtilafı yoktu okuduğu hemen kolayca tercüme edilebilir verecekmiş gibi kalemi kağıdın üzerine koydu başlamak istedi. Nerisinden başlayacağını da tereddüt etti bir daha okudu kelimelerin sırasına riayet ederek cümlenin her cüzünü birer birer tercümeye başladı. Bazen Bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelerle iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek aslında tabi anekle imtizac eden küçük miterizaları tercümenin neresine sokuşturmak lazım geleceğinde tahayyür ederek, bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip olarak önündeki kağıtta yazdığından ziyadesini çizerek bir asi kelimenin arkasından alıp, uzun müddetlerle koşarak devam etti. Belki bir sahife tercüme etti. Fakat ne harap edici bir yorgunluk. O bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. Sonra bir aslına, bir de önündeki müsveddeye baktı. Ancak bir sahife. Böyle giderse, on altı sahife için ne kadar çalışmak lazım gelecekti? Sonra, tercüme ettiğini okudu. İnanamıyordu. Yaptığı tercüme bu kadar çalışmanın neticesi, şu ruhsuz, renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azim keseli anı, cesaretini birden kıran yeyiği yalnız duyumuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadıyla uğraştıktan sonra memnun edebilecek bir neticeye varamamış ve bunun acısını duymuş olmak lazım gelir. Ahmet Cemil ayağa kalktı, odasında gezindi, Bir Aralık kitabı tekrar aldı, ortasından bir parça okudu, buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordu. Hiddet etti. Belki diğeri tercümeye daha müsaittir dedi. Onu da okumak istedi. Artık iyice sıkılmıştı. Muvaffak olamamaktan, iktidarının kâfi görememekten gelen bir sıkıntı. Odasının penceresini açmak, hava almak istedi. Evlerinin bahçesine mini mini bir bahçe ki İkbal kendine göre onun bir bahçıvanıydı, nazır bir pencere. Ah Hüseyin Azmi'nin kütüphanesinin penceresi, o güneşle dolu bahçe, o ziya telatumu, o sahra kokusu, orada duyulan fikir hazzı. Bu kafesinin boyası solmuş pencere, şu güneşin kifayetsizliğinden toprağa yosunlanmış bahçe. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceyiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemili eziyordu. Burada yaşamaya mecbur olmak, burada şu basma perdeli, tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltan sıcaklarıyla çalışmak. Ah Ahmet Cemili zengin olaydı. Evet zengin olaydı. Onun da Erenköy'ünde bir köşkü, köşkte müzeyen bir kütüphanesi, kütüphanenin önünde latif bahçesi olaydı. La Martini müzesi orada okuyaydı. Fakat 16 sayfasını 40 kuruşa tercüme etmek için değil, yalnız kendi zevki, kendi saadeti için. Duramadı, tekrar çıkmak için fesini giydi, sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. Yürürken muhtazam düşünmek, ne yapacağına bir karar vermek istiyordu. Bu kabil olamadı. Zihni o kadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. Zannetti ki yürümekte devam ederse sinirlerini teskine muvaffak olabilecek. Babalı Caddesi'ne kadar geldi. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya, kitaphanelerin, matbaaların sıralandığı şu caddeye getirirdi. Matbaayı Osmaniye Kütüphanesi'nin önüne gelince bir aralık durdu, uzun uzun camlıktan duran kitaplara baktı. Kapların üzerine okudu, bir müddet gözleri kufi yazılmış bir ser levhaya tesadüf etti. Bunu okumak için çalıştı. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi. Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim, tercüme etmek istiyorum. Ne tercüme edeyim derim. Buna karar verdikten sonra caddeye indi, ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkanına girdi. Öte biriden yeni kitaplardan, son haftanın risalelerinden bahsetti, sonra birden fikrini söyledi. Kitapçı düşündü, pek gevşek bir edayla, "Olsa olsa hikaye tercüme ediniz. Eee başka kitaplar pek az satılıyor. Zaten hikayeler de satılmıyor ya." dedi. Sonra birden kitapçığı tavrını tebdil etti. Aklına bir şey gelmiş gibi. "Sahi hırsızın kızı hikayesine devam etseniz ya." dedi. Hırsızın kızı bir hikaye idi ki 400'ü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş, tabii de arkasını aramamıştı. Derhal kabul e